Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün hafta sonu Akif'in çok emek harcayarak yıllardır devam ettirdiği 4. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumunu konuşacağız. Gerçekten Türkiye'de bir şeyi başlayıp devam ettirmek nedense bilmiyorum nedense çok zor oluyor. Ama Akif'le arkadaşları bu sene 4. yılına girdiler, yabancı konuklar getiriyorlar Yıllardır İki gün sürüyor. Üstelik de çok kalabalık oluyor. Ee, bu sene tekrar Kadıköy Barışmança Kültür Merkezi'nde döndü. Öncelikle şunu sormak istiyorum Akif. Atentif Eğitim Sempozyum'unu neden yapıyorsunuz? Neden böyle bir şey ediyorsunuz? Bir topluluk olmak tartışması 5-6 yıldır Türkiye gündeminde var. Burada da topluluk olmak derken ilham almak, ilham vermek ve sorunlara birlikte çözüm bulmanın, bir aracı olarak topluk olmayı e, görüyoruz ve e, aslında her yılın bir e, Z raporunu, eğitim açısından Z raporunu hem gelecek yılı e, bütün paydaşlarla birlikte e, organize ettiğimiz bir e, şenlik burası. Tabi sempozyum e, dediğimizde e, çağrılı özet gönderimi gibi bir şey algılanabilir. Burada tam tersine paneller var ve o paneller çerçevesinde de atölyeler var. Bunu yaparken neden gündemi tutmak istiyoruz? Bir defa yapının içerisindeki eğitim zaten sorunlu bir alandı. Bu özellikle son 4-5 yıldır öncesinde pandemi sonrasında da deprem vesilesiyle tamamen ortadan kalkmış durumda. Eğitimin Konvansiyon eğitimin akışı bozulmuş durumda. Burada da eğitimden mutlu olmayan bir topluluk var Türkiye'de ve bu topluluğun iki besleyicisi var. Bunlardan ilki eleştirel pedagoji. Yani e, mevcut eğitim ideolojik bir aygıt olarak görüp bunun eleştirisini sunan e, e, topluluklar var. Bu politik tartışma e, zemininde e, eğitimin neliğinden e, nasıl kullanılana kadar geniş bir çerçeve üretiyor. Diğer taraftan buradaki e, mutlu olmama halini kabul edip bunun üzerine bir dönüştürme talebini dile getiren topluluklar da var. Bu alternatif eğitim Akımları, yaklaşımları ve bunların, bunlardan ilhamla kurulan okullar, topluluklar, okuma grupları da tam da buraya karşılık geliyor. Biz de sempozyumda e, her yılın temasını topluluğun ihtiyaçları çerçevesinde ne konuşalım diye karar veriyoruz. Kimler konuşsun diye ka birlikte karar veriyoruz. Ve ardından da bu teorik tartışmanın uygulama tarafında da atölyelerle birlikte hem teori hem uygulamayı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Peki bu sene gelecek konuklardan biraz söz eder misin? Kimler var? Ya da panellerden de biraz tabii. E, bu yıl tabii deprem gündemi öncesinde temel başlık öğretmen, öğrenci, veli ve öğretim materyaliydi. E, deprem gerçeği bizi alternatif eğitimin onarıcı haliyle e, karşı karşıya bıraktı. E, Waldorf, e, Montessori, Reggio bütün bu akımlar aslında demokratik kullarda dezavantajlı grupların eğitime katılımı için ortaya çıkan yaklaşımlar. Ve oradan hareketle de onarıcı eğitim tartışmasını yürütebileceğimiz bir zemin oluştu, oluştu burada. Onarıcıdan her yaklaşımın anladığı da farklı şey bu arada. Ve bir deprem gerçeği var ve depremden etkilenen bir sürü yurttaş var ve bu yurttaşların... Sadece travmatik değil, temelde yaşam hakkına dair, e, barınma hakkına dair de birçok sorun var. Ve her zaman olduğu gibi eğitim, bizim eleştirdiğimiz yaygın eğitim bile ilk elden gözden çıkarılan bir şey haline geliyor. Ve bu çerçevede e, özellikle Waldorf pedagogisinin acil durum pedagogisi üzerine müthiş çalışmaları var. Burada onarıcı eğitim başlığı çerçevesinde Almanya'daki Waldorf e, yaklaşımlarından Rafael'la burada acil durum pedagojisi ne konuşacak. Orada Alexander Host demokratik eğitim ve okusuzun onarıcı halini konuşacak. Buradaki onarıcı halden Murat Kasıt sadece psikolojik bir sürece karşılık gelmiyor. Dezavantajlı grubun iyi olma haline de karşılık geliyor. Bu açıdan baktığımızda bunun birçok aygıtı var. Ve alternatif eğitim Sempozyumun paydaşlarından birçoğu deprem bölgelerine gidip bir fiil süreç içerisinde yer aldılar. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Ve bu iki konuşma dışında da deprem bölgesinde son durum nedir? Temel ihtiyaçlar nelerdir başlığını hem Eğitim Sanat Dostları Derneği'nin sahadaki sahaya gidip gelen arkadaşları aktaracaklar. Eğitim Sanat Dostları Derneği Türkiye'deki Waldorf Pedagogisi'nin öğretmen eğitimlerini, eğitici eğitimlerini yapan bir kurum. Ayrıca başka bir okul mümkün derneğinden sahaya giden arkadaşlar, oradaki temel ihtiyaçları, oradaki çocukların durumlarına dair ne yaptıklarını, ne yapamadıklarını, ne yapılması gerektiğine dair çerçeve sunacak. Tabi Sadece mesela deprem bölgesi de değil, deprem bölgesinden ayrılıp farklı yerlere yerleşen öğrenciler var, çocuklar var, yetişkinler var ve onlarla ilgili çalışmaları da göz ardı etmemek adına özellikle Eskişehir'de deprem bölgesinden gelen çocuklarla çalışma yürüten Sakin Okul Derneği'nden Eskişehir'den arkadaşlar gelecekler ve onlar da konuşacaklar ve aslında bir temel bakış açısı kazanmaya çalışacağız. Hemen arkasından bu sorunu çözmek adına hangi ekol neler yapabilir başlıyor paneli var. E, o panelde de e, regio e, burada e, daha çok Türkiye'de ve yaygın literatürde sanat eğitimiyle algılanır ama e, kent pürettiği kente katılım mekan temelli öğrenmenin e, temel tartışmasını yürüten bir yaklaşımdır. E, burada regio... E, e, Montessori ve e, permakültür ilkeleriyle nasıl onarıcı bir eğitim yapılabileceğine dair alternatifleri e, tartışacağız. Tabii e, bu alternatifleri daha da spesifikleştirmek mümkün. E, başka bir panelimizde e, travma temelli sosyal duygusal öğrenme. Burada da e, şöyle bir ön kabulden hareketle e, konuşacağız bunu. E, deprem gerçeği bugün deprem ama... Bu iklim krizi de olur, bu sel de olur, toprak kayması da olur. Yani aslında doğa, insanın doğa üzerine kurmuş olduğu takvimler çerçevesinde ortaya çıkan her türlü felakete karşılık bunun doğrudan etkilenenin dezavantajlı gruplar olduğu ve yaşça küçük çocuk ve kadınların en fazla etkilendiğini söylemek mümkün. Burada da sosyal bilgisayar öğrenmeyi bu süreçlerde nasıl kullanabileceğimize dair özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nden Mine Gölgüven'in moderatörlüğünde bir tartışma yürüteceğiz. Tabii alternatif başka onlarıcı yaklaşımlar da var. Bunlardan ee, elbette beden pratiği, çocuk edebiyatı e, bu tahammatik durumun e, geçişinde kullanılabilir mi? Müzik burada kullanılabilir gibi bir e, başlığımız daha var. E, son bölümde forumda ise e, e, peki nasıl onaracağız sorusunu tartışacağız. E, nasıl onaracağız kısmında öğretmen öğrenci, öğretim materyali e, nasıl temin edebiliriz? O bölgede çalışan ağları nasıl destekleyebiliriz? Ne ihtiyaçları var? Çünkü orada e, buradan baktığımızda evet bir şeyler oluyor ama ne olduğuna dair de aslında kimsenin benim ben dahil kimsenin fikri yok. Ee, orada insanlar, canhıraş, e, e, sivil toplum e, kuruluşları, gönüllüler çalışıyorlar, ediyorlar. Ne ihtiyacı olduklarına dair e, aşağı yukarı bir fikrimiz var. Bunları derinleştirip oradaki ağları nasıl destek verebiliriz? E, bu tartışılacak bir yol haritası çık çıkacak. Tabii bunu yaparken e, burada onların neye ihtiyacı var sorusunu şöyle e, birazcık açmak istiyorum. E, burada... Örneğin şu anda bölgede en büyük gönüller açısından en büyük risk şu, o bölge dışında yaşayan bir gönüllü için, gitmek isteyen bir gönüllü için temelde nerede kalacağım, ne yiyeceğim, güvenilir bir bölge midir, temel ihtiyaçlarımı karşılayabilir miyim gibi temel sorunlar var ve o sorunları, o sorunlara dair de genel bir çözüm önerileri üretip oraya dair bir 2023 ee, hedefini, alternatif top, eğitim topluklarının hedefinin e, oradaki onarıcı hale odaklanmasını sağlamaya çalışacağız. Birlikte tartışacağız, birlikte kararlar alacağız. E, bir konsensusu üretmeye çalışacağız. Peki sempozyumu dinlemeye gelenlerin katılımı için aygıtlar düşündünüz mü? Burada e, sempozyumu e, mümkün olduğunca... E, e, yatay bir formda yapmaya çalışıyoruz. Orada da e, şu anda işte bugün e, salı akşam itibariyle atölye başvuruları var. Atölye başvuruları sona edecek. Diğer taraftan e, gelen orada e, kayıt olup da e, girebilecek. E, burada klasik bir e, sempozyumdan çok bir e, toplu bir araya getirme e, mekanizması gibi e, görmek mümkün. E, Kılcal damarlarda elbette bir sürü paydaşımız var. E, burada e, Sakin Okul Derneği'nden başka bir okul mümkün müye burecemül e, derneğine kadar Evet o ağlarda e, ne olup bittiğine dair bir e, tartışma e, yürütüldü e, Tabii e, burada ne olacağı ya bunu tartışmak kolay da bunu bir yaşam haline nasıl dönüştüreceğimize dair de e, birlikte karar alacağımız e, bir süreç biz bekliyor bir pay, paydaşları almak ister misin? kimler katkı koyuyor belki yani onu da duymak isterdin içlerimiz ee, burada e, paydaşlar olarak e, özellikle demokratik okul konseptini Türkiye'de hayata geçirmeye çalışan Başka Bir Okul Mümkümü Derneği paydaşlarımızdan. Yine Valdorf'u Valdorf okullarının eğitmen eğitimlerini yapan Eğitim Sanat Dostları Derneği paydaşımız. Eskişehir'den Sakin Okul Derneği bir paydaşımız. Özel Bir Yer Okulu Ağı paydaşımız. Opus Növeses paydaşımız. Burada tabii her zaman olduğu gibi Alternative Eğitim Dergisi, Yeni İnsan Yayın Evi burada ana paydaşlardı. Yine Yerzi Derneği de ana paydaşlardan. Onun dışında e, Recep İlhamlı Okullardan, e, Altın Çağ Okulları, e, Tuzla, e, Çember Montessori e, anaokulu gibi okullarımızda paydaşlarımız arasında yer alıyor. Bu paydaştan da kastettiğimiz şey şu, bütün bu sürecin e, organizasyonunda e, gönüllü olarak destek veren e, e, kurumlar e, burada e, e, sıfır destekli dayanışarak yapmaya çalıştığımız bir program. Sanırım bir de Kadıköy Belediyesi mekanı verecek destek. Evet, hı. Kadıköy Belediyesi anlamıyorum evet, atlamayalım. Mekan da çok kıymetli. Şimdi Akif'cim izin verirsen bir şarkı molası verelim. Seni de çok yordum böyle üst üste sorularımla. Sevgili dinleyiciler Şantel ve Aretiket'in birlikte söylüyor. ki Anatol. Akif'le alternatif eğitim alternatif eğitim sempozyumu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu cumartesi pazar alternatif eğitim sempozyumu Kadıköy'ün tam merkezinde yer alan Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Akif'in de söylediği gibi ister panellere ister atölyelere katılım ücretsiz ve ön kayıt gerektirmiyor. O gün Barış Manço Kültür Merkezi'ne gidip dilediğiniz gibi katılabilir, soru sorabilir, yorumlarınızla sempozyumu klasik sempozyumdan çıkartıp bir şölene, bir şenliğe çevirebilirsiniz. Akif şimdi sempozyumdan biraz bahsettin ama ikinci bölümde daha az bir zamanımız var. Bu zamanda da istersen biraz alternatif eğitim üzerine konuşalım. Bence sempozyum üzerine yeteri kadar bilgi verdik. Zaten isterlerse sosyal medyadan da dinleyicilerimiz detaylara ulaşabilirler. Şimdi eğitimin neden alternatifine ihtiyaç var Akif? 1900'de 1930'lu yıllar eğitim içeriğinde basılı materyalin ön plana çıktığı yıllar. Yani her teknolojik gelişim eğitime dair beklentileri yükseltiyor. 1850'li yıllarda Birleşik Devletler'in yaygın eğitim yani zorunlu eğitim üzerine yapmış olduğu düzenleme ile birdenbire diğer milletler arasında farklılaştığını görmek mümkün ve birden kıta Avrupa'sındaki diğer ülkeler diyorlar ki ya ne oluyor da Birleşik Devletler böyle ilerliyor ve aslında meslek eğitimi üzerine adapte olmuş eğitim sistemlerini zorunlu eğitime yaygın eğitime çevirmeye başlıyorlar ve Böylelikle eğitim mitiyle ilerleme miti bir araya geliyor. Yani eğitim arttıkça ülkenin sosyal demokratik bir hal alması, ülkenin daha refah içinde yaşaması gibi önermeler bir ön kabul haline geliyor. Fakat burada 1930 1900 ile 1930 yılları arasında öğretim materyali o basılı malzemenin eğitimde kullanılması birden popüler oluyor. Ve arkasından teknoloji geliştikçe e, bu süreç e, televizyona, internete vesaireye dönüşüyor. Fakat bugün dönüp baktığımızda hala ders kitabını konuşuyoruz. Yani çağı yakalamak, muasır medeniyetler seviyesine yükselmek için, meslek sahibi olmak için 20. yüzyıl becerilerini kazandıracağını vaat eden eğitim sistemi sadece Türkiye değil tüm dünyada da 1900 ile 1930 yıl arasında eğitim içeriklerinin nasıl üretildiyse o haliyle var. Yani yapay zeka tartışması ödev verdik ödevin karşılığı ne olacak gibi tartışılıyor. Yani aslında araç olan eğitimin amaç haline geldi ve tüketimin bir parçası olduğu toplumsal eşitsizliği azaltacağını öngör, öngörürken, bu tartışılırken toplumsal eşitsizliği büyüttüğü bir e, çerçeveye dönüyor. Ve buradan hareketle de bu yaygın eğitimin e, aslında vaat ettiklerini ortaya koyamayacağına inanan ve bunu deneyimleyen insanlar da bunun başka bir halini inşa etmeye çalışıyorlar. Alternatif eğitim tam da burada var olanı var olduğu biçimiyle, kendi topluluk temelli yaklaşımlarıyla, kendi ihtiyaçlarıyla yatay katılımcı ve çocuğun üstün yararını gözeterek uygulamaya koymaya çalışan akımlar diyebilirim. Çok güzel. Şimdi e, hani e, sevgili dinleyiciler bu arada Akif'le beraber işte bu David Sobel'in yer temelli eğitim kitabını Türkçe'ye kazandırdık. E, biraz da hani ben ondan bahsetmeni istiyorum. Çünkü artık öğrenciler okulda dört duvarın arasına sığmıyor. Eğitim sığmıyor. Yer temelli eğitim diye bir kavram var. Son 3-4 dakikamızda da lütfen biraz yer temelli eğitimden söz eder misin? David Sobel'den söz eder misin? Burada az önceki söylediğimin devamı olarak söyleyeyim. Bu eğitim paradigması dört duvarı tanımlıyor. O dört duvar benzer biçimde hastanede de vardır, hapishanede de vardır. Ve bu kurumların eleştirilerini yapan postmodern düşünürlere baktığınızda da, postyapısallara baktığınızda da, okulsuzluk, hapishanenin doğuşu, e, klinin doğuşu vesaire gibi kurumları eleştirirler. Şimdi öğrenmeyi, öğrenmeyi, e, nesler bir, Bilginin aktarımı olarak tanımladığınızda bir aktör olarak o nesnel bilgiyi aktaran özneyi tanımlıyorsunuz. Yani bir muktedir olanı, o bilgiye sahip olanı tanımlıyorsunuz ve o da öğretmenin kendisi. Burada e, çocuklar okulu yönettiğinde çok müthiş bir e, metafor vardır. E, teolojik döneme der ki bir metafor olsa e, kovadır. E, aydınlanmaya der ki ateş yakmaktır. Bugünlerde ise ateşi harlamaktır yani bütün o yapı bir dört duvar arasında sanki o çocuğa o ilim irfanı verecek o nesnel bilgiyi aktaracak bir öğretmenin gözünden dizayn edilen bir bağlamdır fakat bugün öyle bir bağlam yok. Hazreti Google'a girdiğinde her türlü bilgiye ulaşıyor. YouTuber'ı var, influencer'ı var, onlardan etkileniyor. Alt kültür grupları var. Burada bu mekan pratiği aslında çağın ihtiyaçlarını tanımlayamayan bir mekan pratiği. Bunun tersine yavaş öğrenmek gerekiyor. Bu ilk tartıştığım model aslında doğrusal öğrenme. Yani... Yeni bir bilgiyi öğrenmek. Diğeri ise çoklu öğrenme. Mekan pratiği üzerinden o mekanda eğitimi daha da lokaliz yerelleştirerek daha da dolayımsız ilişki kurarak gerçek yapan, kendi deneyimi yapan, yerinin özelliklerini bir sosyal inşa, bir kültürel öğrenme alanına çeviren bir yaklaşımı tanımlıyoruz. David Sobel, bu arada bu mekans, mekansal öğrenme bağlamında konuşuyoruz ama aslında temelde ekoloji eğitiminin bütün o yaygın eğitim sistemine karşı bir meydan okuyuşunu dile getiren bir yazardır, düşünürdür. Ekofabik Tam da bu bahsettiğim yaygın eğitim araçlarıyla e, bizim insanların iklim krizine, gıdaya vesaireye, bütün ekolojik felaketlere karşı duyarsızlaşmanın nedenidir de bu açıdan baktığınızda mekan temelli öğrenme aslında ne bir tasarımı? Bu tasarım derken eğitim içerinin tasarımından öğretmen yetiştirmesine kadar, öğretim materyaline kadar ve e, bütün yeryüzünün bir öğrenme alanı, olacağını iddia ediyor ki herhalde bundan sonraki süreçte tartışacağımız şey de tam da mekan temelli öğrenme. Çok teşekkür ediyorum. E, Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri hafta sonu işte eğitim konuşuluyor Kadıköy'de bugün salı ve yağmurlu bir hava var. Bahar yağmurları böyle benim çok hoşuma gidiyor. Ama hafta sonuna kadar da bu yağmurlar devam ediyor. Yağmurlu havalarda en güzel şeylerden biri. Doluşup hep beraber eğitim üzerine düşünmek, tartışmak, konuşmak, fikirlerimizi bir araya getirmek. Elbette alternatif eğitim bir yandan da etkileşimsel öğrenmeyi barındırıyor. O yüzden herkesin fikri, herkesin deneyimi kıymetli. Vakti olan herkesi ister cumartesi, ister pazar iki gün sürüyor. Kadıköy'de Barış Manço Kültür Merkezinde alternatif eğitim Sempozyumuna Akif'le beraber davet ediyoruz. Dünyayı okumaktan açık derginin içinden bugün biraz alternatif eğitim dergisini, yer temelli eğitim kitabını ve alternatif eğitim Sempozyumunu konuştuk. Ee, önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazar görüşünceye kadar ben Aytaç Timur ben Akif Pamuk ee, herkese ne diyelim güzel baharlar İyi güzel mi? baharlar güzel.